الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Allahümme salli ve sellim ve barik ala abdike ve nebiyike Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim Amma ba'd Rabbimiz Allah subhanahu ve teala ya hamd Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam ettikten sonra okumakta olduğumuz Keşf-i Şubuhat isimleri risalenin mukaddime kısmını tevhidin takrir edildiği, La İlahe illallahın anlatıldığı, müşriklerin üzerinde olduğu şirkin beyan edildiği, mukaddime kısmını bitirdikten sonra artık müellif Muhammed İbni Abdülvehhab Rahimahullah'ın bu Risale'yi yazmaktan bu Risale'yi yazmaktaki maksadı kısmına yavaş yavaş başlıyoruz. Artık şüphelerin irad edilmesine ortaya konulmasına ve bunlara cevap verilmeye başlanacak inşallah. Kitabın mukaddime bölümünde bu şüphelerin irad edilmeden önce bu şüphelere cevaplar verilmeye başlamadan önce tevhidi takir ederken Sözü biraz uzattık. Zira bu şüphelere insan muhatap olmadan önce, bu şüpheleri duymadan önce, onlara cevap vermeye kalkmadan önce işin başında sağlam bir zemin üzerinde tevhid akidesini biliyor, kavruyor olması lazım ki ondan sonra onun için şüphelere dinlemek, onlara cevap vermek, onlarla münakaşa etmek kendisi için mümkün bir iş olsun. Yoksa tevhidi daha kavrayamamış uluhiyet, rububiyet meselelerden daha tefrik edemeyen müşriklerin üzerinde bulunduğu dini itikadı anlamamış bir kimsenin yani tevhidi öğrenmemiş bir kimsenin bu şüpheleri duyması onlara cevap vermek ile bile olsa sağlıklı bir şey olmaz. Bu dersin ilk mukaddimesinde söylediğimiz gibi ehli sünnet vel cemaatin metodu yöntemi de değildir bu şekilde cevap vermek maksadıyla şüphelerin irad edilmesi. O yüzden biz bu mukaddimede bu meseleleri takrir ederken sözü biraz uzattık. Bunu şunun için söylüyorum, bundan sonraki bölümünde risalenin bizim sözü çok fazla uzatmamıza inşallah hacet kalmayacak. Çünkü müellif rahimahullah, İmam Muhammed ibn Abdülvehhab rahimehullah bu risalede Türkçesini okumuş olanlarınızı hatırlayacaklar, okumuş olanlarınızı buradan görecekler. Basit bir uslupla, bir münazara, münakaşa uslubu ile sana böyle derlerse sen de bunun cevabını böyle verirsin. Eğer böyle şüphe ortaya atarlarsa bunun cevabı şu şekilde olur diye anlaşılabilir bir şekilde meseleleri inşallah izah etmiş ortaya koymuş. Biz bunun üzerine onun sözlerini tercüme etmekten ve belki üzerine bazı faydalı talihler yapmaktan öteye fazla söz söylemeyeceğiz. Geçen hafta kaldığımız yerde müellif rahimahullah mukaddimeyi bitirip bize işte bundan sonra sana Batıl ehlinin müşriklerin bizler üzerine ortaya attıkları bazı şüphelere cevaplar vereceğim dedi. Ve ondan sonra dedi ki batıl ehline cevap kaç vecihten olur? İki vecihten. Batıl ehline cevap vermek şu iki yöntemle olur. Bunlardan birincisi mücmel olan yöntem. ikincisi mufassal olan yöntem. Birincisi mücmel şekilde onlara cevap vermek. ikincisi mufassal olarak cevap vermek. Ne demek bu mücmel olarak cevap vermek ve mufassal olarak cevap vermek? Mücmel olarak cevap vermek onların bütün ortaya atma ihtimalleri olan şüphelere, onların ortaya koyma ihtimali olan bütün itirazlara genel, umum bir cevap var ki bu cevap Allah'ın izniyle bizim bildiğimizle bilmediğimiz. O bâtıl ehlinin kendilerinin dahi bugüne kadar bildikleri ve daha henüz akıllarına gelme, gelmeyen bütün şüphelere cevap verecek nitelikte genel, mücmel, umumi bir cevap. Mufassal olan cevap ise onların ortaya atacakları her bir şüpheye o şüphenin zatında, o şüphenin kendi içerisinde, kendi hususunda cevap vermek şeklinde olacak. Mücmel olan, genel olan şüphe, e, cevap bir tane olduğu için ve umumi genel olduğu için önce bunu takdim etti. Arkasından onların tek tek ayrıntılı olarak onların işte sana şöyle söylerlerse bu ayeti delil getirirlerse bu şekilde söylerlerse şu şüpheyi atarlarsa diye tek tek tavsiyatlı olarak onlardan galiben umumen sadır olmuş şüphelere tek tek inşallah ele almaya başlayacak. Diyor ki Şeyh Emel emmel mucmelu buldunuz mu yerini? Evet. buldunuz mu yerini? emmel mucmelu yani mücmel olan cevaba gelince onlara vereceğimiz umumi genel cevaba gelince فَهُوَ الْأَمْرُ الْعَظ۪يمِ Bu mücmel cevap çok azim bir meseledir. Çok büyük bir meseledir. tul الْكَب۪يَّةِ Ve çok büyük bir faidesi var bu mücmel cevap bilmenin. Bu mücmel cevap çok azim bir meseledir. Ve bunun çok büyük bir faydası var. Kim için? Diyor ki limen akaleha Bu cevabı anlayan, idrak eden, akleden fehm kimse için inşallah bu mücmel cevap basit bir şey değil, çok büyük bir meseledir. Ve bu mücmel cevabın faidesi çok büyüktür. Vereceğimiz cevap bir tane cevap. Öyle bir cevap ki bu cevap onların ileri söyleyeceği inşallah bütün şüpheleri izale etmeye, def etmeye yeterlidir. Çünkü bizlerin her birimizin batıl ehlinin, şirk ehlinin ortaya koyacağı bütün şüpheleri tafsilatlı olarak bilmemiz, onların cevaplarını tafsilatlı olarak bilmemiz, bu konularda onlara açık eddiye verebilmemiz her zaman mümkün olmayabilir. Bırakın bu bizim için böyleyken, biz normal vatandaşlar için böyleyken, bazı ilim talebeleri için hatta bazı alimler için bile alim, ol, alim bir kimse için bile batıl ehlinin, şirk ehlinin, heva ehlinin bütün şüphelerini tafsirli olarak bilmesi ve bu şüphelere tafsirli olarak cevap verebilmesi mümkün olmaya bilir. Zira bizler ne hakkı, ne hakikat ilmini tamamıyla kuşatabiliriz ne de batılın üzerinde olduğu bu şüpheleri tamamıyla biliriz. Her gün yeni bir şey ortaya çıkartıyorlar. Kur'an'ı her okuduklarında Nebis Aleyhisselamün sünnetine her baktıklarında Selef'in sözlerine her baktıklarında hakkı ve hidayeti murad etmedikleri için hakkı ve hidayeti bulmayı istemedikleri için önceden itikad ettikleri şüphelerine oralardan destek bulmak delil bulmak için oralara baktıkları için hiç belki bu zamana kadar bile batıl aklına gelmeyen yeni yeni şeyler uydurabiliyorlar. Her seferinde bizler bunları bilemeyebiliriz. Onların tahsilli cevabını bilemeyebiliriz. İşte o durumda bu elimizdeki mücmel cevap Allah'ın izniyle onların getirmiş oldukları bugüne kadar ve bugünden sonra getirecekleri her türlü şüpheyi bertaraf etmek için ona cevap vermek için çok büyük bir meseledir. Çok büyük bir faidedir. Ancak bunu anlayan kimse için. Diyor ki müellif rahimahullah وَذَٰلِكَ قَوْلِهُ تَعَالَى Bu mücmel cevap Allah Subhanahu ve Taala'nın şu buyruğudur. Rabbimiz buyuruyor diyor ki Ali İmran suresinde. Hu lladhi anzele aleyke'l kitabe. Senin üzerine sana kitabı indiren odur. Sana kitabı indiren odur. Minhu ayatun muhkematun. O kitabın bir kısmı muhkem ayetlerdir. O kitabın bir kısmı muhkem ayetlerdir. Hunne ummul kitabi. Bu muhkem ayetler var ya, işte bunlar kitabın anasıdır. Ana kitap. Kitabın neyi? Kitabın anası. Yani kitaptaki, bu kitaptaki esas meseleler. Anlaşılmayan meseleler. Anlaşılması zor olan meseleler. Karışık gibi görünen meseleler. Üstü, içerisinde iştibahın, şüphenin, işgalin, Anlaşılmaz zorluğunun bulunduğu bütün meselelerin döneceği yer neresi olacak bu? Ummul kitap olacak. Yani kitabın anası, ana kitap. Bu bir şeyin anası lafı bizde de Türkçe'de çok kullanılmış bir şey değil mi? Ne diyoruz? Ana dil. Yani o insanın esas dili. Ne, ne diyorlar? Anayasa. Ne demek anayasa? Yasaların bağlandığı, Yasaların bağlandığı yer. Yani anayasada insanlar ne yapacak? A ayrıntılı olarak, tavsillatlı olarak kanunlar yok. Ne var? Kanun koyan insanlar o koydukları kanunları neye uydurmaları lazım bu? Anayasaya. Anayasaya uydurmaları lazım. Çünkü esas yasa bu anayasa demişler ona. İşte bu muhkem ayetler de bu kitabın anasıdır. Kitabın anasıdır. Diyor ki Allah Ve uharu muteşabihat Dedi ya, o kitaptan bir kısmı muhkem ayetlerdir. Ki bunlar kitabın anasıdır. Ana kitaptır. Ve onun dışında da, bazı diğerleri de müteşabihlerdir. Müteşabihler içinde bazı benzerlikler bulunan, bazı anlaşılması güç durumlar bulunabilen, herkes için açık olmayan, kapalı olabilen, herkes tarafından aynı şekilde anlaşılmayabilecek. Allah'ın muradı bu, söz, bu ayetlerdeki anlatmak istediği şey her halükarda çok net vadı açık olmayabilen bazı müteşabih ayetler var bunlara müteşabih diyor Allah Subhanehu ve ve uharu müteşabihat dikkat edin bak bu kitabın ismi keşfü şübhat bu ayet ne müteşabihat şüphe de bu müteşabih de hepsi aynı kökten geliyor bir bir, bir benzerlik bir teşabih var bir anlaşılması güç durum olabilir Allah diyor ki sana sana kitabı indiren odur bu kitaptan bir kısmı vardır ki bunlar muhkemdirler bu muhkemler kitabın anasıdır. Ve bu kitabın bir kısmı da müteşabihdir. Bu müteşabihleri zikrettikten sonra Rabbimiz diyor ki فَاَمَّا الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ Kalplerinde kaypaklık olanlar, kalplerinde problem, hastalık olanlar, فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ Bu kitabın işte bu müteşabih olanlarına ittiba ederler. Kalplerinde hastalık olanlar, kalplerinde kaypatlık kayganlık olanlar, kitabın bu müteşabih kısmına ittiba ederler. Neden? İbtiqâ fitneti ve bitiqâ Kitabın müteşabih kısmına onlar ittiba ederlerken bundan maksatları şu. Fitne çıkartmak için. İnsanları fitneye düşürmek için kendilerini de fitneye düşürmek için ve onu o ve onları tevil edebilmek için. Çünkü ne dedik müteşabihte birden fazla ihtimal olabilir. Anlam çok açık olmayabilir. Batıl ehli orada hakikatte olmayan bir şeyi o ayetin bir lafsından, bir cümlesinden içinde kullanılan bir zamirden bir yerden çıkartmaya çalışan bilir. Bunu yaparken ki maksadı ne? O kalplerin zevk olanların fitne çıkartmak ve onu tevil edebilmek. Zira muhkem açık muhkemi tevil edemez. Muhkem çünkü çok nettir, vazıhtır, açıktır. İki kişi, on kişi, herkes baksa bundan çıkacak mana aynıdır. Burayı tevil etmeye gücü yetmez. Nereye tevil etmeye gücü yetebilir? Müteşabih olanı. Fitne çıkartmak için, onu tevil etmek için müteşabihin peşine düşerler, müteşabihin ardısı da giderler. Burada çok önemli bir ifade var. Rabbimizin buyruğunda. Yani şöyle değil. Kur'an'da muhkem ayetler var. Müteşabih ayetler var. Hakkı arayan bir kimse kalbinde hakkı mı var? Deden bir kimse farkında olmadan bu müteşabihleri hakkı aramak için okuduğu zaman bu müteşabihler ona ne yapmazlar? Saptırmazlar. Müteşabihler ona fitneye düşürmezler. Yani kalplerinde hastalık olanlar bu müteşabihleri gördükten sonra bu hastalığa tutulmadılar. Hangisi önce oldu? Önce kalpleri hastalığa tutuldu. Önce kalplerinde hastalık peyda oldu. Ondan sonra bu hastalığın bu hastalıkla beraber fitneye düşürmek için ve tevil etmek için müteşabihi adın peşine düştüler. Burası çok önemli. Müteşabih hak arayan kimseyi hasta etmez. Onun kalbini saptırmaz. Kalbi sapmış olan kimse bu sapkınlığına gerekçe ararken işte bu kimse müteşabihin peşine düşer. Ayet anladık mı? üzerine kitabı indiren, sana kitabı indiren olur. O kitaptan bazısı vardır ki bunlar muhkemdirler. Yani ne demek muhkem? Apaçık. Net, kesin, anlaşılabilir. Üzerinde bir işgal yok, bir iştibah yok. Başka bir şeyle karıştırılması mümkün değil. Çok net, vadı. Hunne ummul kitap, Bunlar kitabın anasıdır. Ana kitap budur. Ve uharu muteşabihat. Ve bu kitapta yine bazı ayetler vardır ki onlarda müteşabihtirler. Yani her zaman açık seçik anlaşılamayabilirler. Üzerlerinde bir iştibak bulunabilir. Kalplerinde eğrilik olanlar, kalplerinde kaypaklık olanlar, hastalık olanlar fitne çıkartmak için ve tevil etmek için bu müteşabihatın peşine düşerler. Alimler diyorlar ki ya Subhanallah, Allah, Allah Azze ve Celle neden kitabının tamamını muhkem yapmadı da ondan bazı kısmını müteşabih yaptı? Eğer Allah kitabının tamamını muhkem yapmış olsaydı, kalbinde heva olan, kalbinde zevk olan kimselerin imtihan edilmeleri bu hususta çok mümkün olmayacaktı. Allah ondan bir kısmını muhkem yaptı, bir kısmını müteşabih yaptı. Ve bu muhkem, müteşabih'e karşı bize bir sorumluluk yükledi. Gelecek şimdi sorumluluk aydın devamında. Bakalım kullar, bu müteşabih hayatlar karşısında, o sorumluluklarını mı yerine getirecekler? Yoksa kalplerinde hastalık olanlar, müteşab muhkemattan bir şey çıkartamayınca, muhkem ayetlerden bir fitne sebebi bulamayınca, üzerlerine düşen vazifeyi yapmayıp, o müteşabihatın peşine düşecekler. Yani Allah'ın Kur'an'a muhkem ve müteşabih diye ikiye ayırması, ne için? Bizleri imtila etmek için, bizleri imtihan etmek için. Diyor ki Rabbimiz ayetin devamında, وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ اِلَّ اللّٰهِ bu müteşabihatın tevilini ancak Allah bilir. Bu müteşabihatın tevilini ancak Allah bilir. Var rasihuna fil ilmi yekuluna. İlimde derinleşmiş olanlar da derler ki: Amenna bihi kullun min inde Biz bunlara da iman ettik. Zira bunların hepsi Rabbimizin indindendir. Bunların hepsi Rabbimizdendir. öyleyse Kur'an'da muhkem var ve müteşabih var. Çok açık, anlaşılır, net hükümler var. Anlaşılamayabilen, üzerinde iştibah olabilen, farklı anlamlara gelebilecek olan müteşabih ayetler var. İnsanlar farkında olmadan bu müteşabih ayetlere okudukları zaman fitneye falan düşmezler inşallah. Ama kalplerinde hastalık olanlar, zehir olanlar, fitne çıkartmak için, tevil etmek için bu müteşabihin peşinde düşerler. Halbuki onların gerçek anlamını, hakiki anlamını, Yalnızca Allah Azze ve Celle bilebilir İlimde derinleşmiş olanlar ise ilim sahipleri ise derler ki Biz bunların hepsine iman ettik Ve bunların hepsi Rabbimizin katındadır Hepsi Rabbimizin katındandır Bu ayetlerin tamamına iman ettik Eğer orada anlayamadığımız bir mana da varsa Farklı gibi görünen bir mana da varsa Net olmayan bir mana da varsa bu bizim için önemli değil. Çünkü kitabın anası neresi? Muhkem ayetler. Kitabın anası burası. Anlayamadığımız şeyleri, anlaşılamayan gibi görünen şeyleri, üstünde iştibah olan, müşkil gibi görünen ayetleri ne yaparız? Muhkemata döndürürüz ve, o, ve, ve, ve bu müteşabih ayetleri muhkem ayetlerin ışığı altında anlarız ve ortaya hiçbir problem çıkmaz. Zira muhkem de müteşabih de Allah'ın katından. Muhkem de Allah'ın kelamıdır. Müteşabih de Allah'ın kelamıdır. Muhkem kesin net anlayabildiğimiz bir şey. Öbürü anlayamadığımız bir şey. Allah'ın kelamında herhangi bir tenakuz herhangi bir çelişki birinin diğerini yalanlaması, tekzip etmesi de söz konusu olmayacağı için çünkü biz iman ettik. Hepsi Rabbimizin katından. Rabbimizin sözler arasında bir tenakuz ve çelişki olmayacağı için burada bizim anlayamadığımız şeyde hiçbir problem yoktur. Bu bize herhangi bir sıkıntı vermez. Kalbimize de hastalık Yapmaz. Zira mesela Rabbimiz burada açıklamış. Gayet açıktır. Müteşabihi anlamadığımız yerde muhkeme döneriz. Muhkemde ne deniyorsa müteşabihde bu muhkemin ışığı altında anlarız ve müşküle problem kalmaz. Ancak kalplerinde hastalık olanlar zevk olanlar heva sahipleri bunların muhkemattan kendilerine bir şey çıkartamayacakları için muhkematı tevil edemeyecekleri için çünkü mana gayet açıktır. Nettir. Müteşabihin peşine düşerler. Bu tarih boyunca bütün hava sahiplerinin kalplerinde hastalık olan, zevk olan, de sahiplerinin tamamının mesleği, tamamının meşrebi, Kur'an'ın bu müteşabihat kısmına uymaları müteşabihin peşine düşmeleridir. Hepsinin kullandığı yöntem budur. Sakın şöyle zannetmeyin. Bizler üzerinde olduğumuz inşallah İnşallah üzerinde olduğumuz hakkı takrir ederken Allah'ın kitabından delillerle takrir ediyor da anlatıyoruz. Sakın şöyle zannetmeyin. Hasımlarımız olan batıl ehli, heva ehli, bidat ehli, onlar bu bidatlarına ve hevalarına Allah'ın kitabından bir delil zikredem zikredemiyor değiller. Her bir bidat sahibi mutlaka bidatına kurandan bir delil söylüyor, zikrediyor. Muhasırlarımız da böyle, tarih boyunca da böyle. Hariciler de günah sahiplerini büyük günah sahiplerini tekfir ederken Allah'ın kitabından bir şeyler bularak çıkartarak söylediler. Kaderi inkar edenler kulun iradesini ispat etmedi. aşırılığa gidip Allah azze ve celle'nin takdirini, kaderini inkar edenler bu konuda Kur'an'dan bu söyledikleri söze birçok deliller buldular getirdiler. Aynı bunun gibi her bir batıl sahibi mutlaka kitaptan bu, bu batılına bir delil bulabilir. Ancak kitabın neresinden bulabilir? Müteşabihat. Kitabın müteşabihatından bulabilir. Çünkü batıl sahibinin, heva sahibinin, bunu çok sık tekrar ediyordu bu çok önemli bir şey. Bu ayetin de delaleti işaret ettiği şey bu. Çünkü batıl sahibi, heva sahibi olan bu bidatçılar, bu heva ehli, Allah'ın kitabını alarak, hakka tecerrüt ettikten sonra, hakkı bulmayı murad ettikten sonra, Allah'ın kitabını alarak, orada, orada bu Baktılar, okudular ve sonra bu ayetleri gördükleri için bu batılı itikatlara sahip oldular. Böyle mi? Böyle değil. Böyle olması mümkün değil. Çünkü bu kitap hidayet kitabıdır. Bu kitap hidayet kitabıdır. Kimler için? Kitabı müttakiler için. Yani kalplerinde eğrilik olmayanlar için, kalplerinde zevk olmayanlar için, müttakiler, sakınanlar için hidayet kitabıdır. Aynı şekilde bu kitap ne kitabıdır? Bu kitap bir saptırma kitabıdır. Bu kitabın ayetleri, bazı ayetleri insanları saptırır, bazıları saptırır. Kimleri saptırır? Kalbinde hastalık. Kalbinde hastalık bulunanları, nifak bulunanları saptırır. Allah böyle buyurdu mu? Allah bazı ayetler indirir, bu ayetleri iman edenlerin imanını artırır. Diğerlerinde ne yapar? Saptırabilir, küfrünü arttırabilir Yani bu kitaptan istifade etmenin, bu kitabının yol gösterici hidayetinden istifade etmenin şartı nedir? Hakkı'a sahibi olmak, muttaki olmak. Elif la emmim, zelikel kitabu la raybe fih, huden lil muttaki. Kimler için bu kitabı dair kaynağı? Muttakiler için dair kaynağı. Ayette de işaret bu. Burası çok mühim. Batıl sahibi şöyle yapsaydı eğer, hakka te te tecerret ederek, hakkı bulmayı umarak murad ederek, Allah'tan bu konuda sakınarak, bu kitabı okusaydı bu kitap ona, yol gösterilir ederdi ve hakka onu hakka gösterildi. Ama ehli sünnet dışındaki bütün fırkalar, bütün bidat ehli, bütün heva sahipleri bu kitaba oradaki hakkı öğrenmek için bakmıyorlar. Hak olarak itikad ettikleri şeye deliller, gerekçeler bulmak için bu kitaba bakıyorlar. Baktıkları yerde müteşabih oluyor. Kalplerindeki bu zevkden dolayı fitne çıkartmak ve teviline düşmek için bunun peşine düşüyorlar ve bu şekilde sapıtıyorlar. Yoksa bu kitapla tecerrut ederek, hakkı bulmak maksadıyla bu kitabın muhkematına dönen kimse, Allah'ın izniyle eğer sakınıyor ise, bu kitab ona yol göstericilik yapar. Seleften bununla alakalı sözler var. Mücahit diyor ki, Rahimehullah, i̇bn Battal batt Al-Ukberi, Al-Ibane'de rivayet etmiş, batıl ehli diyor ki, ''Mâ min sahibi batilin ve heven, hiçbir hava ve batıl sahibi yoktur ki, illa kânet hüccetahu taallukum bişşubahat.'' Av bil Hiçbir hava, hiçbir batıl sahibi yoktur ki, mutlaka onun tutunduğu dal, peşine düştüğü yer, müteşabihattır. Çünkü muhkeme, eğer, eğer muhkemlere dönse, muhkeme rücu etse, burada insanları fitneye düşürecek bir şey bulamayacak. Tevil edecek bir vecih bulamayacak. Mesela çünkü net açık. Zira onlar ummul kitaptır. İmam Ahmet Allah'tan bir şey var, çok güzel bir ibarı. Onu inşallah size aktarmak istiyorum. İyham Ahmet Rahimahullah zındıklara ve cehmiyeler bir reddiye tehlif etmiş, kaleme almış. Erraddu ala zanadika vel cehmiye isminde. Zındıklara ve cehmiylere reddetme makamında. Bu kitabın bir mukaddimesi var. Bu mukaddimesinde cidden çok güzel, üzerinde çok uzun tefekkür edilmesi gereken, uzun uzun şerh edilmesi ders yapılması gereken çok güzel ibareler var. Hala İbn Mehli kitaplarının başına ve münasip yerlerine, kitaplardaki münasebet olan yerlere bu mukaddimeden böyle parçalar alıp aktarıyorlar. Orada diyor ki İmam Ahmed rahimehullah bu zındıkları heva sahibi, zeyg sahibi bu zındıkları vasfederken diyor ki hum muhtelifun fil kitap. Hum muhtelifun fil kitap. Kitapta yani kitap hususunda, Kur'an hususunda bir onlar ihtilaf halindedirler. İhtilaf halinde Zeyh ehlini, heva ehlini kitapta bir söz yani aynı sözü toplanmış bu, bulamazsın. Hak üzerine toplanmak bu ehli hakkın bir alametidir. Hak üzerine içtima etmek ehli hakkın bir alametidir. Bunun aksine batıl ehlinin alameti nedir? Hem batıl üzerindedirler hem de tefrika üzerindedirler. İftirak halindedirler. Diyor ki hum muhtelifune fil kitab. Sonra muhalifune lil kitap Kitapta ihtilaf halindedirler. Sonra kitaba muhalefet halindedirler. Kitapta ihtilaf ederler. Sonra kitaba muhalefet ederler. Diyor ki مُجْمِعُونَ عَلَى مُفَارَقَةِ kitab Ve kitaba muhalefet etmeye, kitaptan ayrı düşmeye kitaba karşı olma konusunda da icma halindedirler. Hepsi ittifakla, ittifak ettikleri nokta burası. مُخْتَلِفُونَ fil الْكِتَابِ Muhalefonun Kitab, Mjmeğonun Mıfarket Kitab. Diyor ki, ve onlar <gülüyor> <gülüyor> Allah, Vefillah, Vefi Kitab Allahı Biğirilim. Onlar Allah, Allah'a karşı söylerler konuşurlar. Vefillah ve Allah ile alakalı Allah'ın zati ile alakalı. Vefi Kitab ve Allah ve Allah'ın Kitabı ile alakalı konuşurlar. Ne şekilde Biğirilimin ilimsiz olur. Heva ehlinin sanki böyle en belirgin özelliklerinden bazıları bunlar. Allah hakkında konuşurlar ilimsiz. Allah adına konuşurlar ilimsiz. Allah'ın kitabı adına konuşurlar ilimsiz. Diyor ki yeteklemune bil mu'teşebihi mineral. Bunu yaparken ne ile konuşurlar? Sözün müteşabih olanıyla konuşurlar. Zira muhkem olanında onların hevalarına yarayacak bir malzeme yok. Oradan bir şey çıkartamazlar. Sözün müteşabih olanıyla konuşurlar. Ve o yahd'un juhalan nasi bima aleyhim. Ve insanların cahillerini onlara onların anlayamadığı, onlara iştibah eden, onlara benzerlik ar eden Onlara müteşabih gelen bu sözlerle insanların cahillerini de kandırırlar. فَنَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمُظِلِّينَ İşte bu saptırıcıların fitnesinden Allah'a sığmaz. Yani İmam Ahmed'in vasfettiği şeklinde heva ehli, bidat ehli onların tutundukları damar, onların tutundukları kulp Allah'ın kitabından ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sünnetinden ve belki alimlerin sözlerinden muhkem olanlar değil müteşabih olanlar. Çünkü ancak buradan kendi batıllarına bir pay çıkarabilirler. Diyor ki: "Mehlet rahimehum." Ve kat sahha an Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem ennehu Bu ayeti bildikten sonra, bu ayeti gördükten sonra Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den onun şöyle söylediği de sahih olarak sabit olmuştur. Diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem: "İza raeytumullezine yettabi'unel muteşabeha Kur'an'ın bu müteşabihat olan kısmına ittiba edenleri, onun peşine düşenleri gördüğünüz zaman وَيَتْرُقُونَ muhkeme <الْمُحْكَمَة> Ve muhkemi terk edip muhkemi bir kenara bırakıp bu müteşabihatın peşine düşenleri gördüğünüz zaman فَاُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ سَمَّ Allahu fi كِتَابِهِ İşte Allah subhanahu ve teala'nın kitabında kendilerinden bahsettiği kimseler onlardır. Ne diye bahsetti Allah onlardan? Kalplerinde zey olan kaypatlık olan kimseler bunlar eğer müteşabihatın peşine düşenleri muhkeme bırakıp müteşabihin ardı sıra gidenleri gördüğünüz zaman işte bilin ki onlar Allah'ın bu ayette bahsettiği kimselerdir fahzeruhum ne yapın onlardan onlardan sakının onlardan uzak durun onlara karşı hader üzerinde olun onlardan uzak durun Allah subhane ve teala onlardan bahsetti Katlerin de zevk olanlar müteşabiha uyarlar dedi. Nebisülsem diyor ki siz de müteşabihata uyanan uyanları, müteşabihatının peşinden gidenleri gördüğünüz zaman bilin ki Allah'ın bu ayette bahsettikleri kimseler onlardır. Ve onlardan uzak durun. Onlardan sakının. Şimdi bu ayet dışında bizim üzerimize düşen vazifeler neler? Anlamamız gereken şeyler neler? Birincisi Kur'an'ın bir kısmı muhkemdir, bir kısmı müteşabihtir. Doğru mu? Allah'ın ile bu böyle? Kur'an'ın bir kısmı muhkemdir, bir kısım müteşabihdir. Muhkem olan kısım Kur'an'ın anasıdır. Anlaşılmayacak, işin içinden çıkılmayacak bir iştiba oluşturacak her durumda nereye müracaat edilecek? Muhkeme. Bu muhkeme müracaat edilecek. Sonra bu müteşabihatla alakalı anlaşılmayan bir şey olursa, işin içinden çıkılmayan bir şey olacak olursa nasıl davranılacak? Denilecek ki biz bunların hepsine İman ederiz. Bunların hepsi Rabbimizin katındandır. Muhkem de onun katındandır, müteşabih de onun katındandır. Muhkem de onun kelamıdır, müteşabih de onun kelamıdır. Biz ona da iman ederiz, buna da iman ederiz. Manasını anlayamasak da manası muhkeme ters gibi gözükse bile bizim zihnimize. Yoksa Allah'ın kelamında kendi bizatihi içerisinde bir tenakuz olmaz. Eğer görünen bir tenakuz varsa bu bizim idrakimizdeki bir eksikliktir. Bak buraya kadar ki olan mesele hep imanla alakalı mesele. Bunları teslim etmemiz lazım. Bunlara teslim olmamız lazım. Kabul etmemiz lazım. Sonra başka bir vazifemiz daha var. O da sünnette beyan edilmiş. Bu müteşabihatın peşine düşenleri gördüğümüz zaman işte diyeceğiz ki ha bak subhanallah. Rabbimiz bahsediyordu ya ayette. İşte demek ki onlar bunlar. Demek ki bunların kalplerinde zeyg var. Kalplerinde nifak var. Kaypaklık, kayganlık var. Muhyeni bırakıp müteşabihatın peşine düşmüşler. Onlardan ne yapacağız? Uzak duracağız, sakınacağız. Bu ayet çerçevesinde üzerimize düşen vazifeler bunlar. Anlamamız gereken şeyler bunlar. Şimdi bu ayetin batıl ehlinin getireceği bütün şüphelere cevap olma vecihine gelelim. Bu nasıl mücmel bir cevap olacak bu ayet-i kerime? Ve ki yani büyük bir iddiayla onların getirmiş olduğu ve getirecekleri bütün şüphelere Allah'ın izniyle bununla ne yapılır cevap? Verilir. Diyor ki Şeyh Rahimallah, Misal ve bu mücmel cevabın misali bakın şöyle olur. اِذَا قَالَ لَكَ بَعْضُ الْمُشْرِك۪ينَ Bazı müşrikler sana derse ki, bazı müşrikler sana derse ki, اَلَا inna awliya اللّٰهِ Dikkat edin, kulağınızı açın, Allah'ın velileri var ya, لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يحْزَنُونَ Onlar için hiçbir korku yoktur, onlar mahzun da olmayacaklar. Ne getirdiler şimdi bu bir ayeti kerime. Dediler ki Allah'ın velileri var ya onlar onlar için bir korku yoktur onlar mahzun da olmayacaklardır. Eğer müşriklerden biri sana böyle derse. "Au" veya şöyle derse. inne şefaate hakkun." Şefaat haktır. "Au" veya şöyle derse. "İnnel enbiya'a lehum cahun 'indallah." Veya "Enbiya'nın peygamberlerin Allah katında Yüzlerinin, suyunun hürmeti vardır. Onların bir makamı vardır, bir mevkisi, mertebesi vardır. Veya böyle söylerse. "Av zekara kelamen lin-nebi sallallahu aleyhi ve sellem." Veya Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in sözlerinden birisini zikrederdi. Bir hadis seni zikretti sana. Ne yapıyor bu hadisle? "Yestedillu bihi ala batilihi." Bu hadisi, bu Nebi sallallahu aleyhi ve bu sözünü kendi batılından bir şeye delil getirerek bir hadis zikretti. Daha önce hiç duymamış olabilirsin. Yani hiç bilmediğin bir yerden bilmediğin kitabın ismini bile duymamış olabilirsin. Deyleminin Firdevsinden bir zikredebilir. Keşfül Hafa'dan bir söz getirebilir. Nebis Aleyhisselam'ın sözü diye bunu getirdi. Sen o anda bunun zayıf da olduğunu bilmiyorsun sahih olduğunu bilmiyorsun. Diyelim Bukhari'den getirdi. Tamam sahih olduğunu biliyorsun ama neye delalet ettiğini bilmiyorsun. O bunu neye delalet etmek için getirdi? batılına istillar etmek için bir sözünü getirse sen de onun zikrettiği onun bahsettiği bu sözün anlamını anlayamadın bilemedin işin içinden çıkamadın esasında onun söylediği söz cık, ya ne bileyim sanki onun batılına bir delil var gibi burada biz buna batıl diyorduk şirk diyorduk ama Allah Allah bak bak peygamberimiz de böyle buyuruyormuş yani bu sözde bir garip bir durum var Böyle bir şeyle karşılaşırsan Ne dedi adam Allah'ın velileri var ya Onlar için hiçbir korku yoktur Onlar mahzun da olmayacaklardır Bunu neye deli getirmeye çalışıyor Yani biz demek ki bir işimiz sıkıştığı zaman işimiz düştüğü zaman Allah'ın dışında bu evliyaya yalvarabiliriz Onlar da belki kainatta tasarruf edebilirler Bunlar Allah'ın velileri Bunlar bizim gece yatağımızda kaç defa sağa sol, solumuza döndüğümüzü Bilebilirler Bak getirdiği ayet bu Ondan batılı olan bu şeylere bir şeyler çıkartmaya çalışıyor. İnsan bilemeyebilir ya buna nasıl cevap vereceğiz? Bu nedir şimdi? Evliya diyor falan. Bilemeyebilir. Veya derse ki bak şefaat haktır. Şefaat haktır. Şefaat haktır değil mi? Biz de buna itikad ediyoruz. Peki o şefaat haktır bu bu hak sözü neye delil getirmeye çalışıyor? Yani şefaat hak olduğuna göre biz Allah'ın dışında ölülere, gaiplere bu hak olan şefaati istemek için yalvarabiliriz demek ki şefaat hak değil mi şefaat hak nebis asem şefaat etmeyecek mi edecek o zaman ne mahsuru var ki şefaat ya Resulallah diye dua etmemin bak al sana delil veya derse ki enbiyanın evliyanın Allah katında makamları mevkileri vardır Allah katında bunların bir itibarları var bunlar Allah'a yakın kimseler bu sözlerde bir sakınca var mı yok ama o bu sözleri neye delil getirmeye çalışıyor yani demek onların Allah katında bakanların mevkileri varsa subhanallah. Biz yani onların ağzından söylüyorum. Onların getirdiği deliller böyle şey yaptığı için söylüyorum. Biz Allah subhanahu ve Tealayı dualarımızla meşgul etmeyelim. Yalvarmalarımızla onu meşgul etmeyelim. Onun işi başından aşkındır. Verdikleri örneklerde böyle değil mi? Valinin kaymakamın huzuruna giderken niye aracı sokuyoruz? E bu adamın işi başından aşkın. Senle nasıl ilgilensin birader? Veya Allah subhanahu ve Teala biz aciz kullara cevap vermekten uzaktır. Allah bizim muhatap almaz. Bize cevap vermez. Allah'ta böyle bir merhamet duygusu yoktur. Haşa ve kelle. Onların getirdiği örneklerin lazımı bu. Bu sebeplerle biz ne yapalım? İşte bu Allah'ın katında makamları, mevkileri bulunan, Allah'a yakın olan, verdikleri örneklerde Allah'ın sekreteriymiş gibi, Allah'ın kalem müdürleriymiş gibi, Allah üzerine işte bir kart yazıp hamili yakinimdir diye Allah üzerinde söz sahibi olan kimselermiş gibi araya koydukları bu kimselere demek ki bunlara yalvarılabilir. Bunda bir mahsur yok. Veya Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerinden veya Allah'ın kitabındaki bazı ayetlerden, bizim işin içinden çıkamadığımız, anlamını bilemediğimiz, cevap o anda cevabını bilmediğimiz, duymadığımız bir şey, bir batıl ortaya koyabilirler. Biz bunların o anda bunların bak biri bunlar Umumi şüpheler değil. Bunlar da bizi tafsilatlı şüpheler değil mi? Evliya ile alakalı, onların Allah yakınlığıyla alakalı, şefaat ile alakalı veyahut da Nebis Aleyhisselam'ın sünnetinden zikredecekleri bu rivayetlerle alakalı bu şüphelerin her birisi ayrıntılı şüpheler. Yani bunların her birinin ayrıntılı cevapları var mı? Var. Ama biz bunu bilemeyebiliriz. Daha önce öğrenmemiş ol olabiliriz. Aklımıza gelmeyebilir. Alimlere bile bazen gizli kalmış olabilir bu ayrıntılı cevaplar. Ama elimizde öyle bir bizim genel bir cevap, öyle bir mücmel cevap var ki Allah'ın izniyle ne söylerse söylesinler bunların hepsine cevap olur. Şöyle olur. Diyor ki Şeyh Allah fecavibhu bi kavlike Sen sana bunları getirdi, bunları söyledi ona ne diyeceğini bilemedin, işin içinden çıkamadığına cevap veremedin ya bunların tafsilatlı açıklamasını bilemiyorsun ya fecavibhu bi kavlike ona şu sözünle cevap ver. De ki İn Allahu Teala zikra. Allah Subhana ve Teala şöyle zikretti. Ennallazina fi kulubihim zaygun. Kalplerinde zayg olanlar, kalplerinde kaypaklık olanlar. el muhkem ve yetteb'unel muteshabe. Ne yaparlar? Muhkem'i bırakıp muteshabihata uyarlar. Allah diyor ki, kalplerinde hastalık olanlar muhkem'i bırakıp muteshabih'e uyarlar. Şimdi bu birinci mukaddime. İki... وما <gülüyor> ذكرت bizim benim sana anlattığım, benim iddia ettiğim. Yani tevhid meselelerinden, şirk meselelerinden bahsediyor. Min <gülüyor> enna Allah Allah Subhanahu teala'nın zikrettiği, enel müşrikina yuqirr bir bi'rubbiyyati. Müşriklerin Allah Subhanahu teala'nın Rab olduğunu, rububiyeti ikrar ediyor oldukları. Müşriklerin rububiyeti ikrar ediyor olmaları yani Allah'ın yaratan, rızık veren, kainatı idare eden olduğunu biliyor, buna ikrar ediyor. Bu konuda hiçbir ortağı olduğunu inanmıyor olmaları. Ve ennahu kefferahum. Ve Allah subhanahu ve Teala'nın onları tekfir etmesinin, onları kafir müşrik saymasının bi taallukihim al meleike. Meleklere taalluk etmelerinden. Awil enbiya. veya nebirlere, peygamberlere taalluk etmelerinden, onlara bağlanmalarından. Avil evliya. Veya velilere bağlanmalarından kaynaklandı. Ma akolihim, şu sözleriyle beraber toparlayacağım cümleyi. Ma akolihim, haula ula indallah. Bunlar Allah katında bizim şefaatçidir, şefaatçilerimizdir demeleri. Yani diyoruz ki, şimdi sen bu bana bir şey söyledin, ben anlamını bunu bilmiyorum. Bu getirdiğin şüpheye nasıl cevap vereceğim bilmiyorum. Ama bildiğim bir mesele var. Bu çok önemli mi? Şeyh dedi ya bu çok azim bir faile, çok büyük bir mesele. Bildiğim bir mesele var. Allah diyor ki kitabın bir kısmı muhkem değil bir kısmı müteşabettir. Allah diyor ki kalbinde hastalık olanlar kalbinde zevk olanlar muhkemi bırakır müteşabihe uyarlar. Şimdi benim sana anlattığım benim sana takrir ettiğim bu kitabın mukaddemesine takrir ettiğimiz kavayudular bana takrir ettiğimiz meseleler var ya yani müşriklerin rububiyeti kabul ediyor oldukları Müşriklerin Allah'ın Rab olduğunu kabul ediyor oldukları. Onların müşrik olmalarının sebebinin Allah'ın rububiyetini kabul etmekle beraber meleklere, peygamberlere, evliyaya, salihlere yalvarmaları. Onlara dua etmeleri oldu. Ve bunu yaparken de onlar Allah katında bizim şefaatçiler, şefaatçilerimizdir demeleri. Biz onlara bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz demeleri. Bütün bu meseleler var ya bunlar hepsi nedir? Bunlar apaçık muhkem şeyler. Yani bu tevhidin, bu şey, uluhiyet tevhidinin bu şekilde takir edilmesi bunlar apaçık muhkem şeyler. Kitap, ummul kitap başından sonuna kadar bunlarla dolu. Müşriklerin rububiyeti ikrar ediyor olduklarıyla dolu. وَلَاِنْسَا اَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَكُولُنَّ اللّٰهِ Sorsan onlara sizi kim yarattı desen ne diyecekler? Allah yarattı diyecekler. Sema ve kim yarattı desen ne diyecekler? Allah yarattı diyecekler. Rububiyete onların itikad ediyor oldukları, rububiyeti kabul ediyor oldukları. O zaman nasıl bir mesele? Muhkem bir mesele, kesin bir mesele. Bir. İki, onların Allah'ın dışında ibadet ettiği, yalvardığı, yakardığı ilahlarının putlarının salihler oldu, evliyalar, enbiyalar oldu. Bu nasıl bir mesele? Muhkem bir mesele. Onların bu ilahları ibadet ederken ki gerekçeleri, bunlar Allah katında bizim şefaatçilerimizdir. Biz bunlara bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz. Bunlar nasıl meseleler? Bunlar muhkem meseleler. Yani bu konu net bir konu. Öyleyse ve hâzâ emrul muhkem. Bütün bu nedir? Bunlar muhkem konulardır. La yakdiru ahadun en yugayyira ma'nâhu Hiç kimse gelip bunların anlamlarını değiştirmeye muktedir olamaz. Kimse bunların anlamlarını değiştirmeye kimsenin gücü Yetmez bunlar ummul kitaptır Bunlar muhkem meseleler Şimdi ben bunu bildikten sonra bu muhkeme Elimde bu muhkem olduktan sonra Sen bana ne getirirsen getir Bana hangi ayeti söylersen söyle Hangi hadisten batılına delil çıkartmaya çalışırsan çıkart Onlar ne olabilir en fazla Eğer o getirdiğin şeylerde Bunların zıttına gibi görünen Hilafına gibi görünen bir şey varsa Netice çok açıktır benim için İşte bunlar muhkemdir Onlar müteşabıhtır Bu müteşabıhtı bu muhkemde Allah'ın sözüdür Allah'ın sözüne tenakuz olmayacağına göre benim üzerime düşen nedir muhkem müteşabih meselesinde? <gülüyor> müteşabih muhkemin ön muhkemin altında anlamak, onun gölgesinde onun altında anlamak. Böylelikle senin getireceğin hiçbir şüphene hiçbir anlamı kalmaz. Diyor ki şey, "Ve ma zekertehu Bana bahsetmiş olduğun. Ve ma zekertehu li eyühel müşrik?" Diyor ki, "Ey müşrik, bana bahsettiğin şeyler var ya, minel Kur'an-ı Kur'an'dan Ev kelamin Ev kelami Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem Veya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Sözünden bana zikrettiğin Delil olarak getirdiğin Şüphe olarak önüne, önüme attığın itiraz olarak ortaya koyduğun bu meseleler var ya Bu, söz, bu sözler var ya La a'rifu ma'na Ben onların anlamını bilmiyorum Yani anlamlarını bilmiyorum Daha önce görmedim insan bilmiyor olabilir Zira o şüphelerin hepsinin ayrıntılı olarak cevabı var Tavsilli cevabı var bu kimin için bu cevap? Bu tafsiri bilmeyen kimse için. Ben bu, cevap, bu, söz, bu bu getirdiğin sözlerin, bu ayetlerin, bu hadislerin anlamını bilmiyorum. Anlayamıyorum. Yani bu, bunlar üzerinde ihtilafın olduğu meseleler. Ancak velakin diyor ki ancak akta kat'i olarak söyle kat'i olarak biliyorum ki. Mutlak olarak söyleyebilirim ki. Kesin bir şey var ki benim için enne kelamullah'ı La tenakuz. Allah'ın sözleri birbiriyle ne atmaz? Tenakuz etmez. Ve anne kalamen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in sözü de la yuhalifu kalamallahi azze ve celle. Allah'ın sözüne muhalif olmaz. O zaman mantıki taksime göre geriye neyse şu seçenek kalıyor. Benim elimde bu bildiğim bu muhkem. Yani müşriklerin şirki ile alakalı. Onların rububiyet meselesinde Allah'a hikaye ediyor ile alakalı. Müşrik olma sebebinin hangi itikat ve amelden kaynaklanıyor olduğunu bilmem. Bu muhkemat Allah'ın sözü. Bunların muhkem kesin. O senin getirdiğin mü müteşabi onlar da Allah'ın sözü. Ben onların anlamını bilmesem bile bu iki arası ikisi arasında çatışma olma ihtimali yoktur. Öyleyse senin bu getirdiğin şey her halükarda senin şirkine batılına delil olmaz. Zira burada apaçık muhkem var ben bunun bu, bu batılı anlamını bilmiyorum şu anda anlayayım daha daha önce duymamıştım bu şüpheni ama bu elimdeki muhkem var ya mesele benim için budur ümmül kitap budur benim kalbimde hastalık yok ki ben onun peşine düşeyim ümmül kitap budur orada eğer esasından senin dediğin batıla delil olabilecek gibi görünen şeyler varsa da bu senin benim aklımın anlamadığındandır yoksa Allah'ın sözüne tenakuz olmayacak ya Allah'ın sözünde tenakuz olacak değil ya. Öyleyse ne yaparım bunu? Ona hamle ederim ve mesela çözülmüş olur. Diyor ki: "Lakin velakin aqta'u enna kalamallahi la yetanaqad." Ancak kat'i olarak biliyorum ki Allah'ın sözü mütenakız olmaz, tenakuz olmaz, birbirine zıt olmaz. Ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sözü Allah'ın sözüne muhalif olmaz. Problem çözülür mü böylelikle? Problem kesinlikle çözülür. Ancak Allah'ın muvaffak ettiği kimse için çözülür. Allah'ın hidayet verdiği kimse, Allah'ın basiretini açtığı kimse için çözülür. Eğer karşıdaki adam esasdan hak arayan bir kimseyse çözülür. Eğer o hak arayan bir kimse değilse, kalbinde zehir olan bir kimseyse, ki bu yaptığı tavır bunu gösteriyor, peşine düştüğü şey nedir? Müteşabihat. Bu söylediğimiz şeyler apaçık deliller. Bunlar beyan edildikten sonra, yani bırakın bu kadar ayrıntıda bu adamı kava ödüler, bu okutmamıza gerek yok müşriklerin de rububiyeti kabul ediyor olduklarını bildikten sonra bunlar muhkem değil mi? kaç tane ayet var bu konuda Allah'ın kitabında? ap açık bunu bildikten sonra daha bu şüphelerin hiçbir tanesi hiç beş para etmez çünkü şirkehlenin tutunduğu hala bu ayetleri gördükleri halde tevhid bu şekilde ondan takdir edildiği halde tutundukları yer şurası diyorlar ki yahu biz demiyoruz ki bu yalvardığımız yakardığımız kendilerine dua ettiğimiz çağırdığımız aracıyı yaptığınız bu kimseler ellerinde fayda ve zararı bulunduran kimselerdir. Biz diyoruz ki bunlar nasıl bize yardım ediyorlar? Allah'ın Allah izniyle. Allah bunların da Rabbidir. Bizim de Rabbimizdir. Tut, yani tutundukları tek yer burası. Bunun neyin karşısında buna tutunmaya çalışıyorlar? Onlarca apaçık müşriklerin de bu itikada sahip olduklarını gösteren ayetleri gördükleri bildikleri halde. Yoksa müşrik latın menatın uzanın elinde fayda ve zarar verir vardır. Böyle mi itikad ediyordu? Ne diyor? Diyor ki Ya Rabbi Temlikuhu ve me' melek. Sen onun da sahibisin Ya Rabbi. Onun sahip olduklarının da sahibisin. Yani Lat menat da müşrik için kim? Allah'ın kulu. Allah'ın mahlukatından bir halk. Sadece bunu bilmeleri bile aslında ne yapar onları? Bu şüpheleri irad etmelerine mani olmalı. Ama kalplerinde iptidan zevk olduğu için bu ayetleri görüp Allah'ın kitabının Yol göstericiliği ışığında hakkı arayanlar olmadıkları için önceden itikad ettikleri bu, bu batıllarına Kur'an'dan bir şeyler çıkartmaya çalıştıkları için işte böyle müteşabihatı bulup onların peşine düşüyorlar. Ve bunları da delil zannediyorlar. Ve bunlarla o kadar mutlular, o kadar sevinçliler ki halbuki mesela ne kadar açık ya. Mesela ne kadar açık. Bu çok açık, çok kesin bir cevap muhkem ve müteşabih meselesinde ve Kur'an'ın bir kısmının muhkem olduğunun, bir kısmının müteşabih olduğunun bilinmesi, inşallah bütün cevap, bütün heva sahibi herkesin getirdiği bütün şüphelere cevap niteliğindedir. Neyden sonra? Muhkem olan haktan bir düzü bildikten sonra. Bu bahsettiğimiz bu tevhid, bu öyle bir muhkem ki belki Kur'an'ın en muhkem ayetleri bunlar. Kur'an çünkü başından sonuna kadar tevhidin takririyle alakalı. Bu kitap akhir kitap, bu kitaptan sonra bir daha kitap gelmeyecek. Bu kitabın üzerine indirildiği Nebi sallallahu aleyhi ve selleme ahir zaman peygamberi. Başka peygamber gelmeyecek. Ve ahirete kadar batıl ehlinin, zevh ehlinin, şirk ehlinin tevhidi iptal etmek için, tevhidi yıkmak için, şirki ikam etmek için ortaya koydukları, koyacakları... Bütün şüphelerin bu kitapta cevabı olması lazım. Bu cevaplar bu kitapta Allah'ın izniyle mufassal olarak da var. Mücmel olarak da var. Mücmeni niye öğrendik önce? mufassar olana öğrenmeye hepimiz belki kadir olamayabiliriz. Yetişemeyebiliriz. Aklımız yetmeyebilir. ilmimiz yetmeyebilir. Ama bu mücmeli bilirsek ve bu mücmenle beraber Kur'an'daki tevhidin muhkem olarak beyan dildiği ayetleri bilirsek Allah'ın izniyle hiçbir şüphe Hiçbir şüphe karşısında yıkılmayız, sarsılmayız, ayağımız kaymaz Allah'ın izniyle. Allah'ın muvaffakiyet mu, mu, mu, muvaffakiyet etmesinden sonra. Bu çok onun. Diyor ki Şeyh Rahimullah ve haza cevabun ceyyidun sedidun. İşte bu cevap çok güzel ve çok sağlam bir cevaptır. Çok sağlam bir cevaptır. Walakin la yafhamuhu illa men veffakahu Allahu Teala. Ancak bu cevabı Allah'ın muvaffak ettiğinden başkaları da anlayamazlar. Bu cevabı anlamak için Allah'ın da ne yapması lazım? Muvaffak etmesi lazım. Tevfik vermesi lazım. Kalbinde zevk olan kimseyi Allah ne yapar? Artırır. Onun zevkini arttırır. Kalbinde zevk olan kimse zevk ile, ile hevasına gerekçe arayarak bu kitaba bakan kimse bu kitaptan yol göstericilik bulamaz. Diyor ki Rabbim efelma onlar ne zaman ki kaydılar Allah da onların kalplerini daha çok kaydırdı. Kalbin nezyek olan kimse bunu anlayamaz. Allah muvaffak edecek. Kalbinde hakkı hidayeti arama gayreti isteği olacak. Ve sakınma olacak, takva olacak. Ondan sonra Allah Sübhanu Teala inşallah bu kitabına yol göstericilik yapar. Diyor ki vâla testehvinhu. Sakın bu cevabı hafife almayasın. Bu cevabı basit görmeyesin. Bu çok büyük bir cevap. Bununla alakalı çok sözler söylenebilir. Bu muhkem müteşabih meselesi çok mühim bir mesele. Sadece uluhiyet tevhidindeki bir ehli için değil, içinde bidat barındıran, heva barındıran, batıl, dalale zevk barındıran her türlü fikir için, her türlü mezhep, meşrep için, her türlü din için bu ayeti kerimede inşallah mücmen olarak çok büyük cevap. Sadece batıllar değil şu anda Kur'an'dan bize delgide. Hristiyanlar bile bazen ne yapıyorlar bize Kur'an'dan deliller getiriyorlar bizim aleyhimize olacak şekilde kendi zanlarına göre. Hristiyanlar bile Yahud. Bir tanesini dinledim televizyonda papaz Hristiyan. Adam diyor ki yani biz Allah'ın oğlu derken Allah'ın oğlu derken yani esas baba oğul o ev Allah evlendi. işte ondan sonra karısı da bu çocuğu doğurdu. Bunu kastetmiyoruz ki. Bakın Allah Kur'an'da diyor ki Meryem oğlu İsa'dan bahsederken, ona diyor Allah'ın Meryem'e bıraktığı bir kelimesidir ve Allah'tan bir ruhtur. İşte bizim Allah'ın oğlu derken kastettiğimiz şey bu. Bu sözde ne var? Bak, Allah, Meryem oğlu İsa, Allah, İsa Allah'ın Meryem'e bıraktığı bir kelimesidir ve Allah'tan bir ruhtur. Biz muhkem olarak, kesin olarak biliyoruz ki nedir? Bak muhkemler var elimizde. Bir, Meryem oğlu İsa, mahluktur Allah'ın kulu ve Resulüdür. Bu ne bu? Muhkem bir bilgi. Artık bunun üzerine, bunu bildikten sonra bakın bu ayeti anlamayabilir birisi görür zaman. Ya nasıl Allah'tan bir ruh? Yani Allah'ın ruhu mu acaba? Allah'tan Allah'ın ruhundan bir parça mı acaba buraya gitti? İnsanlar ne ama buna kafası basmayabilir. Ayetin tevili böyle değil. Yani Allah'ın yarattığı, Allah'ın mahluku olan Allah'ın mahlukatı arasından ruhlardan bir ruhtur. Yoksa bazı tercümelerde söylendiği gibi Allah ona kendi ruhundan vermedi. Kendi ruhundan bir parça vermedi haşa vekeller Ama olabilir ki birisinin kafası basmayabilir. Bunu anlayabilir. Nereye döndürecek bunu? Nereye döndürecek? Muhkemata, Muhkemata döndürecek. Nedir muhkem? İsa Allah'ın kuludur. İsa Allah'ın Resulüdür. İsa mahluktur, yaratılmıştır. Halik değildir. Öyleyse İsa'ya ibadet edilmez. İsa Allah'ın oğludur denmez. İlla İsa üçüncüsüdür denmez bak apaçık muhkem var İsa üçün üçüncüsüdür diyen ne olur? kafir olur ondan sonra sen bana istediğin kadar oradan bak Allah Meryem'e ilka etti kelimesini ruh dedi bilmem ne dedi Allah'ın bunları anlamayabilirim ama açık bir şey var ki elinde muhkem Allah'ın sözden tenafuz olmaz buradaki maksat benim anlamadığım bir şey bile olsa öbür muhkeme ters düşen bir şey değildir Hristiyanlar diyormuş ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Araplara geldi Bakın kitapta buyuruyor ki e en bir ashiratek el akrabin. Kendine yakın olan akrabalarına aşiretini uyar. Yani bu peygamber bile olsa kim için geldi? Akrabalar. Kendi akrabaları için geldi. Bak adam delil var, ayet var. Delil getirmiş. Diyor ki Allah Teala ve innehu li ve innehu le leke Bu kitaptan bahsediyorum ki bu senin ve kavmin için bir öğüttür. Kimin içinmiş? Onun için ve onun kavmi için. Şimdi bir, bir, birisi Hristiyan birisi dese ki bakın ey Araplar bu kitabın bizimle bir ilgisi yok, bu peygamberin bizimle bir ilgisi yok. Bu Muhammed ismindeki o gelmiş sallallahu aleyhi ve sellem ve onun kavmine indirilmiş. Şüphe mi bu? Evet şüphe. Evet ayet buna delat ediyor gibi görünüyor mu? Evet senin için ve senin kavmin için diyor Allah Allah. Ama bizim elimizde ne var? Bir muhkem var. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ahir devam peygamberi oldu. Ondan sonra başka peygamber gelemeyeceği bütün insanlara ve cinlere gönderildi. Bunlar muhkem. Bu, bu, bu, bu müteşabihatın o muhkemin önüne geçme ihtimali yoktur. Her batıl sahibinin, her hava sahibinin, her sapık küfür sahibinin getireceği her şüpheyle alakalı. İnşallah bu muhkem ve müteşabih meselesinde çok büyük cevaplar vardır. Diyor ki: test testehwinhu. Sen bu cevabı hafife alma, bu cevabı küçümseme. فَاِنَّهُ كَمَا قَالَ تَعَالَى Zira bu cevap Allah subhalla teala'nın buyurduğu gibi وَمَا يُلَقَّاهَا اِلَّا الَّذ۪ينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا اِلَّا ذُو حَظٍ عَظ۪يمٍ Buna ancak sabredenler ulaşabilirler. Buna ancak büyük bir pay sahibi, büyük bir nasip sahibi kimse ulaşabilirler. Böyle büyük bir şey yani. Bu ayet başka bir mesele için söylenilmiş. Ama burada da aynı böyle. Ancak insan buna Sabra derse ulaşabilir, buna muvaffak olabilir. Alimler burayı şerdederlerken bu ayetin bu meseleyle münasebetini önemli bir şey söylüyorlar. Hususen ilim talebeleri için, özellikle böyle kafası biraz fazla çalışan, yani okuduğunu anlayabilen, kafasından fikir üretebilen, genel kültür sahibi, böyle sekafet musakkaf kimseler için bu ayetten hidayet çıkarabilmek için sabırlı olması şarttır. Zira böyle, böyle kimselerde, böyle cins beyinlerde ne olur? Adam okurken, Kur'an'dan, sünnetten akılına bir anda şeytan değişik değişik yeni yeni şeyler getirebilir. Vay be bak. Kimse benden önce bunu anlayamamıştı. Bak yeni bir şey anladım buradan. Kimler için olur bu? Böyle daha çok aklı çalışan aklı başında ilim yeni ilim talebeleri için, Allah muhafaza yeni ilim talebeleri için bir şey görür. Vay be. Bak değişik bir mana çıkıyor buradan. Ne yapması lazım? Var, su, bakar görür bir ayete bakar Allah Allah ya bu ayette sanki tenakuz var gibi bu sanki ona ya onun aksine bir şey gibi ne yapması lazım burada bu kendinin bu sivri zekalığının önünde bu buluşun önünde sabırlı olması lazım ilim ehli ilimde rusuk, rusuk etmiş kimseler için ilimde derinleşmiş kimseler için bir sıkıntı yok onlar görürler muhkemi derler ki <gülüyor> yani orada anlayamadığım bir şey var Değişik bir mana gibi görünüyor. Muhkeme ters gibi görünüyor ama hepsi Allah'ın katından da. Ben iman Çünkü ne var bu konuda? Kendi aklına, kendi aklına gelir. Kendi e, bu sivri zekalığını kendi buluş kabiliyetini ittiham eder. Allah'ın sözlerinde bir tenakuz olmaz diye düşünür. Böyle iman eder ve içinden çıkar. Ama böyle ileri zekalı bazı kimseler, sivri zekalı, biraz akıllı okuyan, anlayan bazı kimseler böyle şeyler gördükleri zaman ne yapmalılar? Sabırlı olmalılar. Önce Allah'ın sözlerini değil, ilim ehlinin, ilimde derinleşmiş olanların sözlerini değil. Önce neyi itiham etmeliler? Kendi akıllarını itiham etmeliler. Sabırlı olmalılar. Ortaya yeni bir söz atmadan önce, ayetten bir şey anlamadan önce sabırlı olmalılar. وَمَا يُلَقَّاهَا اِلَّا الَّذ۪ينَ İşte bu cevaba. Ancak sabırlı olan kimseler erişebilirler. وَمَا يُلَقَّاهَا اِلَّا ذُو حَظٍ Çok büyük bir pay sahibi, nasip sahibi olanlar Buna muvaffak olup buna erişebilirler. Diyor ki müellif O وَاَمَّا cevabı الْمُفَصَّلُ Mufassal cevaba gelince burada tevekkuf edelim. İnşallah önümüzdeki dersten itibaren onların tek tek getirdiği meşhur olan çokça söyledikleri en fazla en sıklıkla dile getirdikleri şüphelerine teker teker yine müellifin bu aynı metoduyla böyle söylerlerse bunun cevabı şöyledir. Böyle derler, derlerse sen de şöyle cevap verirsin şeklinde okumaya inşallah kaldığımız yerden Devam edelim. Subhanakallahumma ve bihamdik. <Sessizlik> Eşhedü en la ilahe illa ente estagfiruka ve etubu ileyh.